are herkese merhaba. Çağdaş Düşünme ile karşınızdayız. Profesör Doktor Niyazi Kahveci yanımda. Her program olduğu gibi bugün de bizi bilgileriyle aydınlatacak. Bugün ne konuşacağız peki? Aslında bu sezonun son programını yapıyoruz. Bugüne kadar 15 program yaptık ve 16. programımızı gerçekleştireceğiz bugün. Ana başlıklar diyebiliriz. Aslında programın ana hattını oluşturan bazı başlıkların özetini geçecek bugün Profesör Doktor Niyazi Kahveci. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam öncelikle e, sezon finali yapacağız. Bu sezon son programı gerçekleştiriyoruz artık. Çok güzel tepkiler aldık bugüne hmm. kadar. Çok güzel mesajlar aldık. Hem seyircilerimiz adına hem kurumumuz adına hem de kendi adıma çok teşekkür ederim sizlere. Sağ olun. Buyurun hocam. Ben e, bu programları <gülüyor> yapmaya başladıktan sonra e, umutlanmaya başladım. Umutlanmaya başladım. Hakikaten ondan önce pek umutsuzdum. Toplumumuzda bir Umurgan'ın, bir Şakil'e'nin var olduğunu gördüm. Anlattığımız konular bir kere programın ismi Çağdaş Düşünme ve Düşünmek. yani Belki Türkiye'de ilk yapılan bir program... Hele bugünlerde başka hiçbir kanallarda da yok. Buna bu kadar çok ilgi gösteren insanın bulunması binlerce yani gelen mesajlardan, maillerden binlerce tabi gelmeyen bir o kadar daha vardır. Öğrenmek istiyorlar. Ülkenin eksikliğinin ne olduğunun farkındalar. Ee, bunun nasıl karşılanacağını da sezinliyorlar. Ama tabi herkes e, alanı değil, onu adlandıramıyor. Hı hı. İçeriğini dolduramıyor. Ee, onu da bize yıllarca eğitim masrafı yapan e, bu millet, onu da bizim yapmamız lazım. Ee, ben de aslında yaptığım nedir? Çünkü herhangi bir kişi bir şey yapacağı zaman ne yapmak istediğini, ne üretmek istediğini bilmesi gerekiyor. Hı hı. Benim yapmak istediğim, üretmek istediğim bu programlarla şu idi. Çağdaş düşünmeyi tabii ki tümden öğretemeyiz. Ee, ne olduğunu hiç olmazsa ee, öğretirsek, anlatırsak e, bu yeterli idi. Ve ben bunu e, ve bu düşünmeyi yapabilir hale gelmeleri içinde e, 15 programda nasıl yapılacağı ile ilgili de anlatmaya çalıştık. E, bizim ülkede hakikaten şöyle bir durum var. Her şeyin önemi çok güzel anlatılır da nasıl sorusuna gelince sıra bu nasılı pek anlatamayız. İşte orada biz devreye giriyoruz. Biz, ben dediğimiz kişi çok iyi hazmetmesi lazım kişinin onları ve çok okuması ve çok düşünmesi lazım. Önce kendisi algılaması lazım ve onu da uygulaması lazım ki Başkasına anlatabilsin. Biz bunu ürettiğimizi görüyorum. Ben o nedenle kanalınıza, KRT'ye e, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür etmemin sebebi beni kanala çıkardığından değil. Ben zaten meşhur olmak isteyen biri değilim. E, ama toplumunun bu eksikliğini o da fark etmiş ve ona bir katkı, onu tamamlamak, doldurmak için bir katkı vermek düşüncesinde, sevdasında olmasından dolayı tebrik ediyorum. Çağımız çok farklı. Biz bu çağımızın gerçekliğinden habersiziz. Severiz sevmeyiz. Bugün insanlık bu gerçeklikle hayatını döndürüyor. Ve bundan sonra geçen her gün buradan geriye gidiş olmayacak. Bunun üzerine, bunun üzerine daha geliştirerek, bina yaparak, ekleyerek devam edecek. Biz bugünkü aşamasına adapte olamazsak, e, ulaşamazsak o basamağa ayağımızı basamazsak bundan sonrasını hiç yapamayacağız demektir şimdi bakıyorum binlerce bilimsel felsefi ve teknolojik fikir bilgi ve alet icadı var dünyada ve bir tanesi bizim değil biz hiçbir tanesinde yokuz bu beni rahatsız ediyor. Yani bana dokunuyor bir de. E onlar da insan, onları yapan da insan, o da kafa. E biz de insan ama bizde o kafa yok. Onu bileceğiz. Hı hı. Biz bu kafa ile çağdaş olamayız. Çağdaş olamadığımız sürece... Çağdaş insanca yaşam yaşayamayacağız. Bunu bilelim. O nedenle ne yapıyoruz? Habire, ölüme ağırlık veriyoruz. Dünyada bugün yaşamayı bilmediğimiz için ölelim de ondan sonra yaşarız düşüncesindeyiz. E şimdi kardeşim, yani ben hakikaten Kur'an-ı Kerim'e bilimsel ve felsefi baktığım zaman böyle bir ölüm Kur'an'da yok. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'e ilgili bilim dalları ve felsefe disiplinleriyle bakmak lazım ki özünü çıkarabilelim. Ben şahsen hiç eğitim almamış bir kişinin Ölümü anlatmasıyla bir ilahiyat profesörünün ölümü anlatmasını e, kabul edemem. Tamam cahil kişi ölümü anlatabilir ama ilahiyat profesörü, öyle de diyanette görev yapan ilahiyat profesörü insanlara dünyada insanca nasıl yaşanabileceğini öğretemeyince ölüme ağırlık veriyorum. Ben şu kişilere teşekkür etmek istiyorum. Karınca kararınca, kendi kaderince kadirince, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için çaba sarf edenlere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum anlamının. Yanlış olur, doğru olur, çok yüksek düzeyden olur, aşağı düzeyden olur, hiç önemli değil. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına bir yol açacak dözer vuruşu olur bazısı. Onu yapar. Bazısı bir kürek. Bazısı da bir kazma. Bir kepçe vurur yani. Onları tebrik ediyorum. Şunu bilelim ki eğer bu dünyada bu dünyada insanca insanca bakın çok önemli. Yaşamayı bilmiyorsak öbür dünyada da insanca yaşayamayacağız. Bu insanca yaşama malik ve nail olamayacağız. Bunu bilelim. Şimdi ben gelen <gülüyor> maillerden ve mesajlardan halkımızın, izleyicilerimizin izleyicilerimizin şahsında toplumumuzun üç önemli konuda ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettim. Bunlardan biri düşünmek. insani beşeri düşünmek. Hüminal düşünmek yani. Evet. İkincisi duygu. Üçüncüsü de mutluluk. Şimdi tabi çok çeşitli bilim dalları var bu konularla ilgilenen. Ama felsefenin ilgilenmesi bir başka oluyor. Bunları özetleyeceğim bu programda. Hı hı. E, çünkü felsefe olgu, obje ve olayı anlamaktır. Ezberlemek, den ötedir. Anlamak, anlamlandırmak ve anlam yüklemektir. Felsefe budur. Elinoğlu bir kelime üzerinde dört cilt ama ömrünü vererek dört cilt laf ebeli yaparak felsefi irdeleme, sorgulama yapıyor ki onun ne olduğunu anlamak için yürümek, zaman, hareket, gülmek, kavga etmek, bunların her biri üzerinde onlarca filozof var, yüzlerce eser var. O nedenle felsefe tekrar, olgu obje ve olayların düşünsel röntgenini çeken X-ray cihazıdır. Bunu başka hiçbir dal yapamıyor. O nedenle ben hep tavsiye ederim alanınızın önce bilgini olun sonra da düşünürü olun bir şeyi okumak öğrenmek güzeldir ama bu yeterli değildir onun üzerinde düşün neden öyledir niye öyle oluyor nasıl böyle oluyor Tabii ki onları sorgulamayı yapabilmek için de düşünmenin nasıl yapıldığına dair biraz okumak lazım ben bunları anlattım çok kere programlarımda. Ama internete girsinler. Orada da var yani. Bulurlar. Anlamayabilirler. Anlamadığını geçsin. Daha sonra bir gün iki gün sonra hemen o zaman değil bir daha okusun. Görecek ki altyapı yapıldıkça e, öğrene, ok, anlayacaktır. Felsefe her şeyin röntgenini çektiğinden dolayı her şeye felsefe yani sistemli düşünme ile bakmak lazım. Ben Kur'an-ı Kerim'le ilgilenenlere bunu rica ediyorum. Lütfen siz de biraz rahmet çekin ve Kur'an-ı Kerim'e bilimsel, teknik bilgi elde ettikten sonra konularla ilgili biraz da felsefi yaklaşın göreceksiniz ki tadına doyulmayacak. Günlük hayatta bile normal bir insan olarak yani alanı bilim değil, felsefe değil, o bile gördüğü, duyduğu, algıladığı herhangi bir şeye, her şeyi anladığı zaman ve ona anlam yüklediği zaman onun vereceği hazzı ve lezzeti başka hiçbir şeyde bulamayacaktır. Bunu mutluluk bölümünde biraz izah edeceğim. Ee, şimdi düşünme şeyine geçeceğiz. Tabii. Fakat benim bir amacım da e, duygu eksikliği bulunduğundan ama bu beşeri, hüminal duygu. Yani hakikaten insan dediğimiz zaman iki yapıdan ve boyuttan oluştuğunu her zaman bilmek lazım unutmamak lazım biri bu animal bedensel kimyasal hormonal yapımız et kemikten oluşuyor zaten bu et kemik dediğimiz şey aslında asidin tortusudur temel yapı taşı bu bedenin amino asittir şu gördüğümüz güzellikler Efendim, organlar, kemikler, saçlar, hep o asitin tortusudur. Ve insanlar da, insanların bedenleri de asitin değişik, farklı şekilleridir. Ben bu insani, beşeri, hüminal duygunun aşılanması gerektiğine inanıyorum toplumumuza. Toplumumuz bu duygunun tadını bilmiyor. Ayrıştıramıyor. O nedenle de hep maddi şeylerden tat, haz ve mutluluk almaya çalışıyor ve alamıyor. Duygu aşılamasında hakikaten bu sanatın ve sanatın içinde de e, şarkıların ve türkülerin çok e, büyük fonksiyonu var etkisi var ben bu programda da daha önceki programda denedik çok e, kabul gördü evet, değil mi? güzel dönüşler aldık evet. Hı -hı. E, çünkü bu iş sadece şarkı e, yani zihne hitap etmekle olmuyor beşeri duygulara da hitap etmek lazım bakın animal duygulara değil beşeri duygulara da hitap etmek lazım o nedenle bu şarkılarımız ve türkülerimiz bizim özellikle animal duygularımıza değil beşeri duygularımıza çok güzel etki yapıyor Geçen programlarımızda da söyledim, şimdi de söyleyeceğim. Bu güzelim besteleri ve güfteleri yapan bir milletin çocukları, torunları bugün nasıl bu kadar çok vahşi olabiliyor? Anlamak mümkün değil. Anlıyoruz, elbette okuyoruz onu, anlıyoruz ama... Olmaması lazım. Evet. Ama demek olabiliyor. E şimdi onların torunları böyle vahşi olabiliyorsa, bu vahşilerin torunları da çok medeni ve insani olabilir demektir. O da bize umut veriyor. Bir türkümüzle başlayalım. Tamam. Duygu, onun duygularının e, püskürtmesinde konularımıza geçelim. Tamam Evet. Hocam. Bütün ayrılık çekenlere ama özellikle askerlik nedeniyle ayrılık çekenlere ve askerlerimize ithaf ediyorum. Hı -hı. Evet hocam şu an e, ben de herhalde en zor yayınlarımdan birini yapıyorum. Çünkü biz geçtiğimiz gün e, bir çalışma arkadaşımızı kaybettik. Hı -hı. Dominik'te oraya gitmişti çalışmak için bir kameraman arkadaşımız. Ee, orada bir saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Allah rahmet kaybetti. eylesin. Yani şu an <gülüyor> benim için de çok zor bir an oldu bu. <gülüyor> Devam edelim hocam. Sen e, tabii en olur. büyük en zor ayrılık asker ayrılığı. Hı -hı. Çünkü her an tümden e, ayrılma ihtimali olan bir şey. Onun için onlara Allah sabır versin. E, şimdi tabi düşünmek düşünmek efendim insan demek üç şeyden oluşur düşünmek, duygu ve mutluluk bunlar yoksa insan da yoktur şu beden insan değildir insan bu bedeni dönüştürerek insan yapmaya çalışıyor Nitekim her çocuk doğduğunda e, dört ayak üzerine doğuyor. Daha sonra dış müdahaleyle ayakta durabilir hale getiriliyor fiziksel olarak. Ama zihinsel olarak da 10, 20, 30, 40, 50, 60 yıl eğitim veriliyor. Bu ne içindir bu eğitim? Onu insan yapmak için. E buna rağmen bu kadar yıllık eğitimden sonra halen insan olamamak büyük başarı hakikaten. Yani büyük başarı. Biz tabi insan olmayan insana hayvan da demiyoruz artık. Gerçi felsefe animal yapı diyor ona. Ama öyle hayvanlar var ki bu animal insandan çok daha e, medenidir. Biz buna vahşi ve yabani diyoruz. İnsanlıkta bunların hiçbir değeri yok bu tür insanların. Ve nitekim eğer toplum yaşamında insaniliğin yokluğundan şikayet ediyorsak e, bilelim ki orada vahşilik egemendir yani vahşiliğin olduğu yerde de insana neden değer verilmiyor diye bir soru sorulmaz. Eğer bir ülkede insanın değeri yoksa o insan değer üretememiş, kendini değerli yapamamış demektir. Değeri kimse kimseye vermez. Kendi değeri varsa vardır zaten. O nedenle bu beşeri düşünme işi çok önemli ve zaten dünyada değeri insanlık piyasasının herhangi birinde değeri olan şeyler mutlaka beşeri zihinin ürünü olan şeylerdir doğal şeylerin hiçbir değeri yoktur şimdi bir insan et kemik olarak ne değeri var Hiçbir değeri yok. Ama zihinsel bir eser üretir, düşünsel bir eser, milyonlar yapar. Parmağının ucuyla hele bugün e, bilgisayarla bir şeyler yapar, binlerce lira değeri olur. Ama bedeninizle yaptığınız işin günlük değeri otuz liradır. Bu böyledir. Tabii çok e, bilgi var bu konuda. Burada da getirdim ama yine e, bu programların hani hiçbir programın zamanı buna yetmez. Biz sadece bir kanal açabiliriz. E, Diğerini insanların kendisi yapacak yani. Düşünme fikir üretmekle olur. Fikir üretmiyorsak düşünme yoktur. Şimdi tabi insanda iki tane düşünme var. Biri biyolojik düşünme, biri de lojik dediğimiz, beşeri düşünme. Şimdi biyolojik animal düşünme bizde yerleşik olarak var ve otomatik çalışır. 7-24 çalışır. Onun görevi bu bedenimizin biyolojik mekanizmasını ve varlığını sürdürmektir. Bu beşeri düşünme insanda yabancıdır. Sonradan e, monte edilen bir şeydir. Ve bunu insanlık ilk başta kendisi icat etmiş ve insana monte etmiştir bunu. Bugün bile doğan bebekte bu düşünme yoktur. Bugün bile görüyoruz ki bu insanda doğuştan yoktur. Dolayısıyla bu jeneratör gibidir beşeri düşünme. Eğer beşeri düşünmeyi devreye biz kendimiz sokmazsak bilelim ki bütün hareketlerimiz biyolojik ve animal olacaktı Çünkü otomatiktir orada. Hı hı. O nedenle bir şeyi yapmadan önce ama ne olursa olsun evde lambanın düğmesine basmadan önce, şu kalemi kaldırmadan önce ne yapacağını bilerek yapmalısın. Düşünmelisin. Beşeri düşünmeyi jeneratör olarak devreye sokmalısın. Ben şimdi şu kalemi alacağım, ondan sonra şunu yapacağım, ondan sonra şunu yapacağım. Ben yolda yürürken bu adımımı atacağım. Bunu attığım zaman ne tür ihtimaller olabilir? Birine çarpabilirim, kaldırımdan düşebilirim. Bunları düşünerek yapmak lazım eğer beşeri düşünme, jeneratör düşünmesi yapmadan yaparsak içimizden gelen doğal içgüdü ve dürtülerle yapacağız. Bu mutlaka sorundur ve beladır. O nedenle bir şeyi yapmadan önce, hatta o şeyi bitirene kadar ki bütün aşamalarını olası gördüğümüz aşamalarını önceden düşünerek yapmak gerekir. Evet. Düşünmenin tabi akıl tarafından yapıldığını biliyoruz. Akıl da insanda iki tanedir. Biri biyolojik doğal akıldır. Ona beyin diyoruz. İngilizcesi de brain'dir. Yani şu bizim beynimiz kimyasal bir şey. Biyolojiktir. Fakat beşeri akla ilk önce felsefe çıktığı zaman insanlık logos adını vermiş. Daha önce beşeri aklın adı da pek yoktu yani. Filozoflar verdi bu ismi. Ama bu logos ilk sistemli düşünmeyi yapan akıldır. 2500-3000 yıl önce. Bugün o aklında adını değiştirdi insanlık çünkü bugün daha çok gelişti. Ona reason İngilizce reason ve rasyon Fransızca demiştir. Dolayısıyla çağlar arasında, çağlar arasında da insan düşünmesinde ve aklında çap olarak farklılık vardır. Bu nedenle bugün de öyledir ama geçmişe vurursak o da öyle çıkıyor. Bugün daha çok düşünen aklını, beşeri aklı daha çok kullanan mutlaka daha az kullanandan ileridedir. Daha az kullanan hatta hiç kullanmayan daha az düşünen hatta hiç düşünmeyenin rasyonel, akli, makul gördüğü şeyleri daha fazla düşünen, akıl çapını daha genişletmiş olan kişi onları irrasyonel görür. O nedenle benim naçizane tavsiyem eğer kardeşim düşünme tarağında bezin olmamış ama sistemli düşünme ve akıl yürütme yapmamışsan o işi yapanlara kulak ver. Hadi kulak vermedin onunla didişme. Çünkü sen bil ki o kişilerin nazarında gayrimakulsün, irrasyonelsin. O nedenle bu irrasyonelliğinle, düşük akıl çapınla insanlık akıl ve entelektüel düşünme piyasasında bir değerinin olacağını hiç düşünme. Benim buradan, Avrupa'dan, Batı'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan, Kanada'dan her yerden çok mailler geliyor. Oradaki kardeşlerimize de şu tavsiyemi yapacağım. Şimdi bu Batı dünyasını gidip de oralarda gezerek, görerek tanımak mümkün değildir. Onların kafa yapısını öğrenmek lazım. O kafa yapısı da sokaktaki insanlarda, oralarda biraz görülür. Görülür çünkü yansır. Ama onların asıl düşünme yapısı ve kafa yapısı, akademiyadaki, üniversitedeki akademik kitaplardadır. Ama hiç olmazsa bizim bunlara imkanı olmayan kardeşlerimize ülkelerinde yaşadığınız insanların düşünme yapısını, stilini öğrenin ve siz de öyle olmaya çalışın. Akıl çapınızı ona getirmeye çalışın etmeyin onu. Tabi insan onu yapmayı zor göreceğinden öncelikle reddediyor hemen. Reddetme kardeşim. Bil ki o senden ileride. Neden ileride? Benden de ileride. Neden? E çünkü bu televizyon onlar icat etti. O kafa icat etti yani. Bu televizyonu meydana getiren binlerce bilgi var. Yüzlerce bilim dalı var. ...bunları o akıl çapı... ...icat etti. Ben şimdi buradan aşağıdan... ...yukarıya doğru gazel okusam... ...ne kıymeti var. Bakın nasıl düşünüyor onlar. Dinle. Düşünme sistematiğini... ...öğren. Güzel fırsat... ...uygulamalı. Bu ülkede... ...öğrenmek mümkün değil. Eğitimde öğrenemezsiniz. Efendim... ...toplumda öğrenemezsiniz... Siyasette öğrenemezsiniz, ekonomik dünyada öğrenemezsiniz, hiçbir yerde öğrenemezsiniz, yok. Sadece pratisyenlik, taklit ve uygulama var, düşünme yok, teorisyenlik yok. Şimdi bu biyolojik düşünmeden kaçınmak lazım. Bakın biyolojik düşünme tek boyutlu düşünmedir yem bulmak ve bir başkasına yem olmamak. Çünkü bu dünyada her şey birbirinin yemi, en sonunda da hepsi dünyanın demi. demi. Evet. <gülüyor> Avını bulacak, çünkü o da bir başkasının avı, avcıya av olmayacak. Sistem böyle. Hı hı. Bir canlı, bir başka canlının yemi. O nedenle kurnazlık, şiddet, saldırganlık üretir biyolojik animal akıl şimdi şiddet Kurnazlık saldırganlık yapan insana insan denemez insan değil aslında onlara insanlara verilen cezalar veriliyor Halbuki onlara hayvanlara da değil vahşilere verilen cezalar verilmesi lazım vahşi dediğimiz binlerce yıl önceki cezalar yani şimdi cezalar tabi insanileşti. şimdi biyolojik düşünme biyolojik sorunları çözer biyolojik sorunlar da kavga, dövüş ve didişme ile çözülür ki çözülmez bir taraf mağlup edilir ya da parçalanır yok olur öyle edilir ama beşeri düşünme ile problem çözmek rasyonel düşünme ile olur. Yani demin de söylediğim gibi tamam bir saldırı oldu bize diyelim. Bir saniye duralım. Beşeri düşünmeyi, jeneratörü devreye sokalım. Düşünelim. Ondan sonra çözümüne gidelim. Ama şunu bilelim ki insani sorunlar bakın insani beşeri sorunlar zihinsel sorunlardır akli sorunlardır ancak akılla ve zihinle çözülür. Biyolojik yollarla çözülmez. Daha da dirilt ve karmaşık hale getirir. Şimdi beşeri düşünmenin Filozoflar nazarında iki önemli sonucu var ve sebebi de var. Birincisi kişiseldir. Bakın 2500 yıl önce Marcus Aurelius, 2300'de olabilir. Daha o zaman bile, efendi köle sisteminin olduğu zamanda bile Kişinin kendi aklını kullanarak düşünmesi başkasının kölesi değil, kendisinin efendisi olmasını sağlar. Bakın, eğer kendiniz düşünmüyorsanız mutlaka bir efendinin kölesisinizdir. Bu kişisel olarak. Çünkü insan için özgür olmak çok değerlidir. Nitekim bugün hele özgürlük en değerli şey olduğu için en ağır ceza hapis cezasıdır. Çünkü özgürlüğü elden alıyor. İdam cezası o kadar etkili görülmüyor. Hı hı. Toplumsal önemi de değişmemenin tek yolu düşünmemektir. Filozoflar böyle söylüyor. Eğer ki içinde yaşadığınız siyasal ortamdan, sosyal ortamdan, ekonomik ortamdan, toplumsal, ilişkisel ortamlardan memnun değilseniz size iş var. O da düşünme işlemi yapmanız gerekiyor demektir. Ve bu düşünme işlemi yapılmadığı sürece bu değişmeyecektir. Bunu bilelim. Bu iki filozofun, yani filozofların sözü benim de bir sözüm var, ata Buyurun. O da şudur: Kiralık kapitalle, kapitalizm, kiralık felsefe ile de bağımsızlık olmaz. Evet. Bu çağ kapitalizm çağıdır. Ve ekonomik sisteminizi. Kapitalizm yapmak zorundasınız bu değişene kadar. Ama halen dışarıdan borç alıyorsanız kapitalist olamayacaksınız. Kiralık kapital. Evet hocam, şimdi kısa bir aramız var. Aradan ardından devam edelim. Evet, reklam arası. Hocam beşeri düşünmenin yararları ile evet. devam edelim isterseniz buyurun. Tabii. Şimdi şunu bilmek lazım, çağımız akılcı ve bilimsel düşünme çağıdır. Peki bu nedir? Bu şudur, üzerinde düşünme yapacağınız konunun ilgili olduğu bilim dalının o konuyla ilgili tespit ettiği bilimsel teknik bilgileri alarak üzerinde sistemli düşünme yapmaktır. Dolayısıyla çağımızda artık bir konuda bilimsel bilgi yoksa düşünmek de yoktur. Dolayısıyla bu tabi daha ileriden ne tür bir düşünme biçimi gelecek bilmiyoruz ama bunun ilerisinde olan bir şey gelecektir. O nedenle bütün bütün işlerimizi, sorunlarımızı, hayatımızı bu düşünmeyle düzenlememiz gerekiyor. Tabii bunu yapabilmek için düşünme işlemi yapmak lazım. Düşünme işleminin gündelik hayattaki en büyük faydası bir kere yaptığınız ve yapacağınız işlerin kendi kontrolünüzde ve yönetiminizde ve ne tür bir sonuç istiyorsanız onu doğuracak şekilde yapmanızı sağlar. Ama daha önemlisi düşünme işlemi yapınca farkına varmadan akıl çapı genişliyor. Bu çok önemlidir. Düşünme işlemi yapmayan insanın akılı donuktur ve çapı da genişlemez. Kaya parçası gibidir. Onu üfleyerek şişiremezsiniz. Onu ancak ütücelsiniz, sonra su karıştıracaksınız ise şekil vereceksiniz. Başka türlü şekil veremezsiniz, mümkün değil. Akıl çapı genişleyince akıl akışkan oluyor, akışkan. Akışkan olunca zaten genişleme ile beraber yayılıyor, yayılınca e, kapsama alanı genişliyor daha önce anlayamadığınız bir şeyi anlayabilir hale geliyorsunuz. Bir kere şunu bilelim. Biz bugün icat yapamıyorsak bilelim ki akıl çapımız bugünün çapında değil. Mevcut akıl çapını genişletmeden mevcudun ilerisine gitmek mümkün değildir. Eğer mevcudun ilerisine gitmek istiyorsak bugünkü akıl çapımızın diametresini tespit edip onu genişletmemiz şart. Bu da düşünme işlemi yaparak ve bu zor bir iş. Bunu kimse yapmıyor bu ülkede ben size söyleyeyim. Yani yapması gereken kafa katmanını işgal edenler binde bir de olsa razıyız ona. Binde bir herhalde birkaç bin kişi yapar birkaç bin şeye de gerek yok. Birkaç yüz kişi olsa bu ülke çay yakalar ve şu icatlardan bazılarını yapar. O nedenle düşünme işlemi yapılmıyorsa aklın çapı genişlemeyecek. Aklın çapı genişlemeyince de mevcudun ilerisine gidilemeyecektir. Bunu efendim iki kere iki dört gibi bilelim. Zaten Bugünkü bilimlere lojik bilim deniyor. İcatlara da lojik icat deniyor. Loji demek, lojik demek lojiden gelir. Loji bilimdir. Loji de bilimi de logos dediğimiz akılla oturulduğu yerde üretilen bilimdir. Doğa bilimi değildir bu. Doğa bilimi değil. Televizyonu doğaya bakarak üretemezsin. Hı hı yani mekanizmasını metalürjisini, malzemesini sistemini ve velhasıl her şeyini şimdi gelelim duygu bölümümüze hep duygu deriz ama duygunun ne olduğunu pek bilmeyiz Tabii bunu anlayabilmek için yine insanın yapısına gitmemiz gerekiyor insanda iki yapı var diye ya, duygu da iki tanedir biri doğal duygular kimyasal, hı hı. animal hormonlarla çalışır. Evet. Bunlara İngilizce genellikle emotion deniyor. Emotional dediğimiz zaman doğal duygusal insan demektir. Fak, emotion, motion'dan gelir aslında. Hareket demektir. Yani aldığınız bir inputun verinin sizin vücudunuzda iç salgı bezlerinde meydana getirdiği harekettir aslında yani doğal duygusallık bu tür bir hareket kimyasal nedir bu yani tabi esoloji diye bir bilim dalı var Social esoloji diye de bilim hayvanların davranışlarını inceleyen bireysel ve toplumsal bilim dalları var tabi biz daha bunlardan habersizizdir de Hümünül etoloji dediğimiz bir bilim dalı daha var. İnsanın hayvansal davranışlarını. Şimdi ben bunlardan okuyabildiğim kadarıyla bunları e, üzerinde bir de düşünerek yani felsefi olarak çıkardığım sonuçlar. Bir de aslında beşeri insani duygu dediğimiz bir duygu var. Buna da sensation deniyor. Duygululuk. Sens- anlam, mana, idrak falan demektir İngilizce'de yani. Zaten insan dediğimiz zaman insanın beşeri düşünme ve akılla ürettiği fikir ve bilgilerden ibarettir. Bu bedende onlar yok. Ama bu bedenin hafızasını, deposunu, efendim diğer malzemelerini, aygıtlarını kullanarak yapıyoruz bunu ama Bunlar orada yok aslında. Bizim ürünümüz. Şimdi böyle olunca duygusallıkla duygululuğu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Şimdi bu şeye geçmeden önce bir duygu aşısı yapalım. Tabii. Şarkımızla. Ee, orada da görürüz insani duygunun, duygululuğun ne olduğunu, nasıl Hı -hı. olduğunu. Evet hemen sevgide hatıra bu şarkıda da çok güzel ifade etmiş yani. Sevgi, sevda tamamen insan ürünü bir şey. Hı hı. Ee, yine bu sevgi de iki türlüdür insanda. Biri doğal olan sevgi ki ona pek sevgi denmez. Sevmek denir. Ee, i̇nsanın ürettiği sevmeye sevgi denir. Buna da birkaç tane isim veriliyor. Mesela beşeri sevgi filiadır filia, Filadelfiya var ya hı hı. mesela kız kardeş sevgisi demektir. E, Tabi e, şimdi insan ürünüdür bu yoksa doğada bir e, karşı cinsler arasında cinselleliğe dayanan bir sevmek vardır sevgi değildir ona. Episimal ve Eros dediğimiz sevgi deniyor. Biz tabi bunları hep tek kelime ile ifade ederiz ama literatüre gittiğiniz zaman bunların hepsinin ayrımı, tasnifi yapılmıştır. Bir de Agabe var, Agabo, agabo var. Bunlar insanların ürettiği karşılıksız sevgilerdir. Doğal sevgi, yani sevmek karşılıklıdır. Bu da sadece e, ebeveynden yavruya vardır. Yani doğal hayatta da, hayvanlarda da vardır bu. E, varlığını sürdürdüğü için e, üreme yapar ve varlığını sürdürdüğü için onu o kadar sever. O da doğal olan sevgi. Doğal yani. olan. O da 2-3 ay sever. Ondan sonra unutur. Başkasına e, gebe olur. Başkasını şey yapar. Onu 2-3 ay sever. Fazla sevmez. Büyütüp ayrılana kadar. Bu doğal sevmektir. Bu sevgi değildir. İnsanlarda da öyle. Ebeveynden, ana babadan, çocuğuna böyle bir doğal sevgi vardır. Sevmek vardır. Fakat Aşağıdan yukarı, bu yukarıdan aşağı gelen bir sevmek. Aşağıdan yukarı yani çocuktan, yavrudan, doğal a, dünyayı alırsak a, ebeveyne doğru bir sevgi yoktur. İnşa ediliyor ediliyor? Bu inşa edilmek zorundadır. Hı -hı. Bunu inşa etmezseniz çocuğunuzdan size sevgi oluşmayacaktır. Bunu inşa etmenin de tek yolu Çocuğunuzu karşılıksız yani doğal sevmenin dışında insani, beşeri olarak karşılıksız seveceksiniz. Yani bir sürü masraf yaparsınız ona, harcarsınız oluyor. Ama bir gün gelsin, Yaşlanınca bana baksın, baksın hı hı. geri ödesin, bana getirsin, versin diye hı hı. E, yaparsan o sevgi, işte sevgi odur. O oluşmayacaktır. Şimdi aynı şekilde eşler arasındaki sevmeyi ve sevgiyi de ikiye ayırmamız lazım. Eşler arasında eğer e, libidinal, epizimal, erot, erotik yani sevmek varsa bu hayvani bir sevmek. E, onların arasına filia dediğimiz e, yatay, e, giden bir insani sevgi üretmek lazım. Evlilikler, bu in, zaten evlilik insani bir üründür, kurumdur. Doğada evlilik yoktur. Cinsel ilişki vardır, yani cinsel birliktelik vardır. Evlilik cinsel birliktelik değildir. Evliliği cinsel birliktelik olarak görmemek gerekir, değildir yani. Evlilik insani birlikteliktir. Dolayısıyla elektrik alamadım ilk görüşte vuruldum ma evlilikler evlilik değildir bu e, doğal cinsel birlikteliktir hı hı. büyük ihtimalle onlar e, başanacaktır çünkü elektrik bir gün kesilecektir yani ama insani dediğimiz duygular ve düşüncelerle kriterlerle e, birliktelik yapılırsa bu sürekli olur ve eşler e, birbirinin e, e, bedenlerini değil karakterlerini sevmelidirler. O nedenle evlenmeden önce karakter analizi yapmak şarttır. Yani düzgün insan tabii. Esas olan düzgün olmak. Hı hı. Ama bazı huyları vardır, sevmezsin, seversin. Bunlar o kadar önemli değil. Yeter ki düzgün insan olsun. Çünkü insanın kendisinde bile sevmediği bir sürü e, duyguları var. İnsanın kendisiyle bile e, anlaşması mümkün değil. Öyle tümden anlaşmak mümkün değil. Ama Karakter düzgün olacak. Ona bakmak lazım. Dolayısıyla Maxim Gorki der ki, bakın, ya insanların e, karakterlerini e, öğrenmede bize ipuçları verir. Der ki, Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın kadın karşısında bozulmayan erkek kalitelidir hakikaten atasözümüz de vardır erkeği kadın, kadını altın eritir kadın güçten etkileniyor, kadınlar bunu bilsin biyolojik, fiziksel ekonomik işte siyasal, makam, güçten etkileniyor, bu da onların za zaafıdır Evlenecekleri zaman kesinlikle bunları göz ardı etsinler çünkü bunlarla evlenilmeyecek. Hı hı. O kişinin karakteriyle evlenilecek. Hakikaten kadın karşısında bozulmamak çok büyük bir e, insani değer ve kalitedir. Şimdi taban hadis-i hatırlatıyor Hazreti Peygamber'in. Kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda tek bir gölge olacak. Güneşle bir kilometre yaklaşacak deniyor. efendim. Çok sıcak livayül ham sancağı olacak gölgelik olarak. Onun altında gölgelenecek yedi sınıftan bir tanesi şöyle erkeği zikreder. Bir kadın onu cinsel ilişkiye davet ettiği halde gitmeyen erkektir diyor. Bakın filozofların sözleriyle nasıl Uyumlu değil mi? Ee, hakikaten da bir şey onu hiçbir dış faktör size yaptırmamalı. Doğruysa yapmalısınız. Ve onu da iç faktörünüzle, vicdanınızla, kişiliğinizle, bilincinizle yapmalısınız. Bakın İngilizce'de vicdan ve bilinç kelimeleri birbirine çok yakındır. Conscience ve Consciousness. E, bu ne demektir? İdrak, algı, anlama e, e, demektir yani. İdrak ederek, algılayarak, anlayarak yapacaksınız her şeyinizi. Doğal içgüdüleriniz, dürtüleriniz, hormonlarınızın etkisiyle değil yani. Evet. Şimdi cinsel sevme ile ilgili Demokritos var. Bizim İzmir Urla'lıdır bu. Milattan önce 4. ve 3. asırda yaşamış. Bakın 2400 yıl önce diyor ki Cinsel edimde insan insan olmaktan çıkar. İnsan olmaktan uzaklaşır. İnsan olmaktan ayrılır. Bakın cinsel edimi, ilişkiyi e, hiçbir şeye e, yani o arzuyu, o libidinal arzuyu hiçbir şeye egemen kılmamak. Egemen olmaya çalışmasını da önlemek gerekir. Bizim gençler <gülüyor> İngiltere'de yaparken çok sorarlardı İngilizler tanıştığı kıza hemen evlenme teklif ederler bizimkiler İngilizler de sorardı kadınları kızları ya, dün tanıştım bana evlenme teklif etti bu ne demektir çünkü onlarda 1 yıl 2 yıl 3 yıl yani karakteri tanımadan evlenme teklifi mümkün değil Tabii ki bizdeki evlenme e, cinsel birliktelik olarak algılandığı da orada ortaya çıkıyor Demokritos devam ediyor. İnsanı mutlu kılan ne bedensel güçlükler ne de zenginliklerdir. İnsanı mutlu kılan dürüstlük ve sakınmaktır. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz pek çok yüzlerce ayette takva, ittika leallekum tettekun tabirleri geçer. Bu sakınmaktır işte. Tamamen budur. Sakınmak. Neden sakınmak? yanlıştan sakınmak Katen yanlıştan sakınabilmek büyük bir e, insani insani beceri gerektirir. Burada birkaç filozof sözü okuyacağım Tabii, Bunlar hocam. çok faydalı. Hı hı. Walter 18. asırda söylüyor diyor ki ki 18 asırı hatırlayalım aklın egemen olduğu çağdır. Aydınlanma çağı. Bunlar onu sağladı. Bir dönüm noktası olarak görüyorsunuz. Çok büyük dönüm hı hı. noktası. Çok. Oradan önce kalanlar ve ondan sonra olanlar diye insanlık ikiye ayrılır. Evet. Hiçbir ordu zamanı gelmiş bir düşünceye karşı duramaz. Duramadılar. Krallar, ordular, komutanlar, papalık, din adamları din, Tanrı'yı kullanmalarına rağmen aklın egemenliğini önleyemediler. Yine Voltaire devam eder, der ki vatana sadakatle hizmet eden kişinin atalara ihtiyacı yoktur. Eğer bir yerde atalardan çok söz ediliyorsa orada vatana sadakatte sorun var demektir. Aristo da şöyle diyor, mevkilerini parayla satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler. Mevlana da diyor ki, dediler ki, gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Dedim ki, gönüle giren, Gözden ırak olsa ne olur? Gönüle girmek. Evet. Bernard Shaw da diyor ki insanların duyguları bilgileri ile ters orantılıdır. Yani ne kadar az bilginiz varsa o kadar çok duygusal, yani doğal animal duygusal olursunuz. Hı hı. Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle savunursunuz. Hı hı sen son ol savunma kardeşim ne biliyorsun ne kadar biliyor? biliyorsan kendine sakla ve kendin uygula şınkarebi kimse uygulamak için de bilmiyor başkasını dövmek akıl için, için. Yani. Evet. akıl veriyor akıl hı hı. nedense insanlar akıl vermeyi çok seviyorlar para ver diyorsun vermiyor aklı parasından daha az değerli olanın verdiği aklı alma Gene mi vakit geldi? Yok. Evet. Şimdi insan dediğimiz zaman iki yapıdan oluşuyor ya. İnsan için güzel ve çirkin kullanılmaz. Fizyonomisi için kullanılabilir. Bunlar çok önemli. İnsan için iyi ve kötü kullanılır. Çünkü ahlaki bir yapıdır insan. Zaten ahlak demek insan demek, insan demek ahlak demek. Ahlak, aksiyoloji, insanların ürettiği değerlerdir. İnsan dediğimiz zaman değerlerden oluşur. anladık mi? Ve bunlar da insanların ürettiği değerlerdir. Şimdi, her insan yapacağı işi mutlaka, beşeri düşünme yaparak ve içine de beşeri duygululuk katarak yapmalı. Bakın doğal şeylerde lezzet yoktur. Tat vardır. Kendine göre tadı vardır. İnsanın yaptığı şeylerde lezzet vardır. O nedenle insanı lezzetli yapmak lazım. Tatlı değil. Yani Tadı zaten neyle alırsın? Ağızla, damakla alırsın. E, damakla alacağın tat efendim aldığın anda biter. Ama lezzet süreklidir. Onun için insanlık ne yapıyor? İnsanı kendi, kendi e, istediği şekilde şekilde e, yeniden üretmeye çalışıyor doğal halini hiç sevmiyor doğal halini istemiyor. doğal hale karşı insanda bir e, e, yani amiyane tabirle uyuzluk var e, o nedenle insan kendi insanını e, üretme peşinde ve bu da doğada yok onu daha da genişleterek kendi dünyasını ve kendi evrenini üretmek peşindedir. Biz tabi insanlığın hedefinin ne olduğunu da pek bilmiyoruz. Bunları bir an önce eğer millet sevgimiz var diyorsak, millet sevgimiz var diyorsak, toplumumuzun kıyamete kadar Yaşayamasını istiyorsak mutlaka bu akıl ve kafa katmanına geçmemiz gerekir. Bundan sonra, bundan sonra el, kol, ağız ki en çok yaptığımız, hatta bütün işleri ağızla yapıyoruz, bedenle varlığı sürdürmek mümkün değildir. Ben yine bu son programda tekrarlayacağım. İnsanlığın bugünkü aşamasıyla aramızda dağlar kadar uçurum var. Bunu kısaltmanın yolu kafa katmanına geçmektir. Bunun içinde her alanın, her bilim dalının felsefecisini, filozofunu üretecek olan felsefe üniversitesinin kurulması şarttır. Hı hı. 200 değil, 200 bin üniversite kursak, ben karşı değilim, iyi de oldu 200 üniversite. Çünkü kafasız, beyinsiz beden, vücut düşünülemez. Her il, her vilayet bir bedendir. Eli, kolu, her türlü ünitesi, birimleri, devlet kurumları vardı. Üniversitesi yoktu, kafa katmanı oluşturuldu. Ama bunları 200 değil 200 binde yapsak bu düşünme işlemini çağdaş, akılcı ve bilimsel düşünme işlemini yapabilir ve uygulayabilir hale gelmediğimiz sürece hiçbir şey değişmeyecektir. Bunu bilelim. O nedenle öncelikle ülkenin kafa katmanını işgal edenlere, bunu öğretmek gerekiyor. Birileri sorsun gitsin, denesin bakalım, test etsin bakalım. Kaç kişi biliyor, yapıyoru da bıraktım. Kaç kişi biliyor, düşünme nedir, nasıl yapılır? Alanıyla ilgili hiç düşünme yapmış mı? Evet. Şimdi geliyoruz üçüncü konumuza. Mutluluk konusu. Şimdi demin dedik ya insan düşünme, duygu ve mutluluktan oluşur. Bütün uğraşı ne içindir? Mutlu olmak içindir. Peki mutluluk nedir? Mutlu olmak nedir? Tabi filozoflar binlerce yıldır bunların üzerinde düşünüyorlar. Elbette eski geçmiş filozoflar çok güzel... Ee, yollar açtılar en azından yolları açtılar bu konularda bu konular pek düşünülmezdi yani mutlu olmak diye bir kavram da yoktu yani daha önce tatmin olmak vardı e, tatmin başka bir şey mutluluk başka bir şeydir e, bunların üzerinde hele günümüzün e, filozofları çok güzel e, irdelemeler ve açıklamalar yapıyorlar. Okumak lazım. Yani hemen okuyup, okuyup hemen sonuca varmak, aspirin gibi, fetva gibi hemen cevap almak, beklememek lazım. Yani Aspirinle hiç kimse tedavi olmaz. Fetva ile de hiç kimse dindar olamaz. Mümkün değil. Kendisi okuyacak Düşünecek, akıl çapı genişleyecek. Bakın, terabit hard diskle yapılabilecek bir şeyin kilobit hard diskle yapmaya kalkarsanız yapamazsınız. Bugünün insanı olabilmek, eğer bugün terabitse hard disk, terabit çapında olmak zorundasın. 5000 bin, bazı konularda 10 bin, 50 bin yıl önceki akıl çapıyla bu çağda hiçbir şey olunamaz. Yapılabilecek tek şey vardır. Atalardan miras kalan vatanın miras yediliğidir. Başka hiçbir şey yok. Bakın asırlardır Hiçbir bir yıl kazancımız giderimizden fazla olmadı. Hep ülke çapında. Giderimiz kazancımızdan çoktur. Ne ile telafi ediyoruz bunu? Vatanla. Peki vatan sevgisi bu mudur? Hani vatanı çok seviyoruz? Vatanı seviyorsan kardeşim vatan için zahmet çekeceksin. Ya beş dakika on dakika, on saat düşünme zahmeti çekmiyorsun. Vatanı seviyorsun. Nesini seviyorsun? Mamasını seviyorsun. Mamasını. Külfetini değil yani. Şurada bakın Einstein diyor ki insan insan aklını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. Kurnazlık o biyolojik akılla ancak yağma talan yaparsın rant yaparsın ülkeni ve ülkenin insanını yersin. Şunu bilelim ki ülkeyi yemek kendi vücudunu yemektir. Bu bitecektir bir gün. Bernard Shaw da diyor ki bakın bu, bu zihniyetlerle batı bugünkü batı oldu. Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. Değil mi efendim? Şimdi... Mutluluk da dediğimiz zaman yine insanın yapısını esas alacağız. İnsanın yapısı iki boyuttan oluştuğu için insanda iki tane mutluluk vardır. Ee, bu mutluluk tabi tatminle ilintilidir. Tatmin mutluluğa. İngilizce happiness deniyor. Happiness de aslında hoşnut olmak demektir. Hoşnut olmak. Tatmin olmaya da satisfaction deniyor. Satisfy. Şimdi mutluluk, haz, zevk ve lezzet almak, tatmin olmak anlamlarına gelir. Aslında İnsan ne zaman haz, zevk, mutluluk şey, tatmin olur? İstediği şeye ulaştığı zaman. Evet. İnsanı mutlu eden şey istediği şeye ulaşmasıdır. Ama insanda iki türlü istenen şey var. İki. Bir doğal bedenimizin, hormonlarımızın Sinirlerimizin, kimyasallarımızın istediği şey vardır. Bu da genelde iki tanedir. Fazla da değil. Hı hı. Biri yemek, öbürü de cinsel ilişki. Evet hocam. Üremek. Hedefe ulaşmaktan bahsettiniz. Sonra şu tahtada yazanını da soracağım o zaman size. Hiçbir hedef ona giden yollardan daha zevkli değildir diyorsunuz. Evet. Şimdi bununla bağlantısını da soracağım ama şimdi araya gitmemiz lazım. Araya Ondan sonra tamam. kısa bir reklam arası. Tamam. Tavdaş düşünmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mutluluk demiştiniz hocam ve en son şu tahtadaki yazıyı okumuştum. E, ne demek istiyorsunuz? bir anlatın dilerseniz. Hiçbir hedef ona giden yollardan daha zevkli değildir diyorsunuz. Biraz sonra o şey tamam. gelecek tamam. Hı hı. orada Tamamdır. oturacak yerine doğru. Dediğimiz gibi insanı mutlu edecek şeyler iki tanedir. Biri biyolojik ki bunlar maddi şeylerdir. O da yemek ve o şey söylediğimiz. Hı hı. Bir de insani boyutu. Bu insani boyutunu maddi şeyler mutlu etmez. Mümkün değil. Fakat insani boyutun mutluluğunu bilmeyen insanlar onun eksikliğini maddi şeylerden telafi etmeye çalışıyorlar. Bu da gene mutsuz olmalarını sürdürüyor ama başkalarını mutsuz ediyor. Daha çok kazanayım. Daha çok beton elde edeyim. Daha çok para edeyim. Daha çok yemek. Ne yapacaksın bunu peki? Niçin yapıyorsun? İzahı var mı? Yok. Ama bilse, tatsa, tattırılsa beşeri, e, insani mutlu olmayı tattırılsa o olmayacak. Tamahkarlık, gözlük para dönerlik, makam mevki düşkünlüğü. Makam mevki düşkünlüğü üzerinden nedeniyle bu ülke hep satılmıştır. Hep satın Osmanlı'yı batıran en üst tepelerdeki makamlardaki kişilerin makam mevki düşkünlüğü. Neden? Çünkü gelişmemiş, geri kalmış ülkelerde, resmi makamlarda çok büyük, hazır mamalar nimetler var. Gidin gelişmiş ülkelere bakın. Gelişmiş ülkelerde en baştan en basitinden maaşı bakalım. Milletvekili maaşı asgari ücretin 3 veya 4 mislidir. Burada 15-20 misli. Gayri resmi olarak VIP olmak, ayrı, ayrıcalıklı, imtiyazlı muamele işlem görmek onlar ayrı gayri resmi olarak rantlar, ruhsatlar gelirler ayrı. Bu neden? Bu beşeri, insani mutlu olmayı bilmemekten, tatmamaktan, bedeninin hormonlarının, kimyasallarının onun insaniliğine egemen olmasından. O aslında insan da olamamıştır. İnsan olmak demek İnsaniliğin animallığımıza egemen olması demektir. Bir insan bakın tamahkarsa, maddeye düşkünse ona karşı dikkatli davranın. Mutlaka insaniliği eksiktir. Daha azdır öbüründen, animallığından. Onun onunla ilişkilerini ona göre yapacaksın. Şimdi Haz almak, haz. Haz bedenin değil insanın aldığı lezzet ve tattır. Bu tat beşeri zihinle yani intellekle alınır. Epiküros, Epiküros var, Epiküros. Ona göre mutluluk yaşamdan haz almaktır. Haz en yüksek iyidir. Bakın iyi insani şey dedik demin değil mi? <Gülüyor> iyi. Ancak bu haz duyu organlarıyla alınan bir haz olmayıp, beş duyu organımız var ya <Gülüyor> doğal animal onlarla olmayıp, ruhun huzura kavuşmasıdır. Ruh dediğimiz şey de nedir? İnsanın insani yapısı, fikir ve bilgi yapısı, fikir ve bilgiyle oluşan yapısıdır insanın. Biyolojik tat alma yolları ve çeşitleri bellidir. Bunlara alternatif olarak beşeri ve insani zevk alma yolu ve çeşidi üretmek gerekir. Buna zihin yoluyla alınan zevk olan haz denir. Tat almayı bizimki mutluluk zannediyor. Halbuki mutluluk haz almaktadır. Haz insani, haz sağlayan kadar çok şey var ki. Yani maddi şeyin sağladığı tat bir tanedir ama haz insani şeylerin sağladığı hazlar çok çeşitlidir. Bir çok güzel entelektüel sohbet değil mi? Hı? Bir sensational, duygulu bir sohbet, konuşma karşı cinsler arasında olur. Aynı cinsler arasında olur. Hayvanlıktan filtrelenmiş şiddet yok, didişme yok, art niyet yok, kötü düşünme yok değil mi? Ne kadar lezzetli ve zevklidir. Ve biliyor musunuz insana en büyük hazzı veren şey nedir? Bir fikir üretmesi onun verdiği hazzı hiçbir şey vermez dikkat edin bakın diğer tatlarda aslında her tat aldığınızda sizden bir şey gidiyor biliyor musunuz çünkü tad alırken bir hormon salgılıyorsunuz gidiyor o siz tad alıyorsunuz ama onu alan hormon gidiyor fakat fikir ürettiğiniz zaman siz alıyorsunuz biliyor musunuz ve hiçbir şey gitmiyor sizin oluyor hepsi sizde kalıyor şimdi insan sevmek bu da çok büyük bir hazdır yani insan ama yani fizyonomisini biyolojisini değil insan sevmek de çok büyük lezzettir birine bir yardımda bulunmak trafikte Birine yol vermek. Bunların sağladığı hazzı araba sahibi olduğunuzda sahip olmazsınız. Elde edemezsiniz. Bu da böyle. İnsaniliğin boyutu böyle. İnsanilik de bu zaten. Ama ne yapsın bizimki? Hiçbir yerde bu verilmiyor. Tatmıyor onu. Bir kere tatsa bir daha bırakmayacak. Onun bunları toplumsal olarak, kolektif olarak toplumun her katmanına, aynı anda eş zamanda ve bir süreliğine bunları aşılamak lazım. Enjekte etmek lazım. Kardeşim ne var ne yok maddiyat, siyaset, zaten bu ülkenin akortlarını bozan en önemli en etkili şey siyasetin yapılış şeklidir bu ülkeden. Gidin Avrupa'da bakın bakalım. Böyle mi yapılıyor? Bozamaz. Hiçbir siyaset halkın akortlarını bozamaz. Burada bozma üzerine kurulu. Neden? Neden? Vatan sevgisi mi? Vatan malların, geminin mallarının sevgisi. Evet. Şimdi aslında İnsan bir şeyi elde etmeye çalıştığında mutlu olacağını zanneder. Fakat asıl mutluluk elde edilen şeyde değildir. Yani elde edilen şeyin kullanılmasında değildir. En değerli şey nedir dünyada bir bakın. İnsan için dünyada değerli hiçbir şey yoktur insanlık için? Yoktur. insanın yapımız için. Evet. Değerli hiçbir şey yok. Altın. Değerli. Biz değer yüklüyoruz. Ne yapacaksın onu? Evet. En güzel insanı elde ettin. Karşı cinsler. Ne yapacaksın onu? He, yesen damak tadı alacaksın. Dokunsan dokunma tadı. Bitti. Orada değil aslında. Aslında insanı mutlu eden şurası. Ama o Kanal onda olmadığı için kartuş onun tadını tadamıyor. Onu elde edebilmiş olmadadır. Orada kendini ispat ettiğini sanıyor insan. Halbuki kendini bu genellikle başkalarına karşı ispattır. Halbuki insanın kendini başkalarına ispat etme kaygısı ve derdi olmamalı. Kendini gerçekleştirip, kendini kendine kabul ettirme derdi olmalı. O nedenle bakın, bir şeyi elde ettiğiniz zaman zevki biter. İşte geldik sözümüze. Evet. <gülüyor> Asıl zevk onu elde etmedeki çekilen zahmetler gidilen yollardadır. Bu her şey de böyledir. Hiçbir hedef ona giden yollardan daha zevkli değildir bunu bilelim. Onun için hiçbir zaman hedefe ulaşmayı hedef edinmeyelim. Hedefe giden yolu uzatalım mı? Uzatalım. Bu bizim e, kültürümüzde de yerleşmiş. Nedir? çalışmak bizden başarı Tevfik Allah'tan deriz değil mi? Bunu süz olsun diye söyleriz. Biz anlamını bilmeyiz. Yani sen sonuçla, hedefle hedefe ulaşacağım diye uğraşma. Karınca misali Kabe'ye gidebilir misin demiş. o yolda ölürüm. O yolda sürekli aktif, sürekli edim, eylem yapan olmak, hedefe ulaştırma biter. Onun için bu e, insanın arzuları bitmez ki. Arzuların sonu yok. Ve bu arzular dediğimiz gibi biyolojik arzular ve lojik beşeri arzulardır. Halbuki tabi biyolojik bedenimizin ihtiyaçlarını karşılayacak arzular o kadar olmalı. Onları elde etmeliyiz ama öbürüne daha çok ağırlık vermeliyiz. Öbürüne. Ee, o arzulardır asıl önemli olan ve değeri olan. Şimdi Aristoteles de arzularla ilgili şöyle diyor arzu öyle bir şeydir ki hiç doymak bilmez. Birçok insanın hayatı arzularını doyurma yollarını aramakla geçer. Ne olacak? Bu arzularla mı uğraşacaksın? Hani insan olmanın anlamı ne? Şimdi şu şu Duygu aşılaması çok önemli. Buna ısrarla şey yapıyoruz. Hı hı. Yani e, sensationality çok önemli. Duyguları zihinsel olarak okumak, almak, tatmak lazım. Acıları da öyle. Yani zevkleri de acıları da. Mesela acıları acıları Hormonlarımızı e, etkilemeye, hormonlar, acılarımızın hormonlarımızı etkilemesine müsaade etmememiz lazım. Yani üzüleceksek bile kimyasal üzülmeyelim. Hormonlarımızı, salgı bezlerimizi etkileyecek şekilde, harekete geçirecek şekilde üzülmemek gerekir. Onu nasıl hocam? Rasyonel üzülmek lazım. Zihinsel, akılsal. Nasıl olur zihinsel, akılsal üzülmek? Pişman olmakla. Kötü bir şey yaptıysak pişman olmakla. Ve onu telafi etmeyi etmek için ne gerekiyorsa onu yapmakla. Rasyonel olmalı. Zihinsel olmalı. Mesela biraz sonra yine bir duygu aşısı şarkımızı dinleyeceğiz. Hı hı. Bunu dinlerken duygularımızı yani duygululuğumuzu e, harekete geçirerek dinleyelim. Bakın alacağımız zevk bu duygularımı, duygusallığımızın, hormonlarımızın alacağı ki onlar beş duyu organıyla zevk alır. Başkasıyla almaz. E, yani duyarsın bir şey. Gider oradaki bir hormonu etkiler. Yersin bir şey gider oradaki bir hormonu etkiler. Öyle o hormonun tad alma kapasitesi ne kadarsa o kadar. Ama zihinsel düşünerek yani şu sözdeki duyguları çözümlemeye çalışarak dinlerseniz bakın zihinsel zevk o zaman alınacak. Dinleyelim o son parçamızı evet. da. hem sözleri hem de melodisi tamamen zihinsel bir şey. Şimdi bunun verdiği zevki başka hiçbir şeyle almak mümkün değil. Anlam dolu. Zaten zihinsel zevk anlam anlamakla ve anlam yüklemekle olur. Yani bu hasret bu sevgi bu ayrılık bilmem ne bunlar nedir? Yani bunları biz algıladıkça onlardan zevk alırız. Yoksa kuru üzülmek, kuru sevinmek yani e, biyolojik e, e, e, jest ve mimiklerle hareketlerle e, sevinmek veya üzülmek aslında bunlar insani e, zevkler değildir yani bunlar e, doğal animal şeyler. Hı hı. Hayvanlar da kızar, e, hayvanlar da üzülür ama onlarınki kimyasaldır insanın ki kimyasal olmamalı. O nedenle bu e, anlam anlamayı anlam yüklemeyi öğrenmek gerekiyor. Evet hocam 8 dakika kadar falan kaldı. Kadar Özellikle kaldı? belirtmek istediğiniz bir şey varsa şey onlara geçelim dilerseniz. Evet. Burada da yine aşkı ikiye ayırmak zorundayız. Hı hı. Aşk e, aşk şu demektir insanın kendisini bir başka şeye feda etmesidir. Ee, bu da iki tanedir yani doğal hormonal aşk buna e, hormonal aşk diyoruz bu beladır yani bu insani değil bu animal bir aşk asıl öbürsü ona romantik aşk diyoruz işte o duygululukla yapılan düşünlerle yapılan anlamlı efendim bir hareketine göz kırpışına kirpiğine efendim eee Cest ve mümiklerine anlam yükleyerek e, Beşeri insani e, Sanatsal e, zevk almakla Olur lezzet haz almakla Olur bu aşk Güzeldir yani Hormonal e, Aşık olmak e, Bu da beladır Ama öbürü tatlıdır Güzeldir iyidir Onu yapabilmek lazım öyle aşık Olmak lazım Şimdi insan olarak e, insan olarak içeriksiz insan denen bir kavram var felsefede. Yani hiçbir şeyi anlamayan, anlam yüklemeyen, sadece beş organlarıyla yorganlarıyla elde ettiği şekliyle maddi boyutlarıyla algılayan insan. Buna biz içeriksiz insan diyoruz. Bir de o Bek ruhsuz insan var. Ruhsuz insan demek insan olmayan insandır. Demin söyledik. Ruh da fikir ve bilgidir. İnsanın ürettiği fikir ve bilgidir. Eğer bir insan fikir ve bilgi üretemiyorsa, hele de bilmiyorsa, hele de düşünün, ömrü boyunca 50, 60, 70, 80 yıl, bir kitabı baştan sona okumamış baştan sona bir kitap okumamış bir insan da insan olarak dolanabiliyor yani bu mutlaka ruhsuz insandır odradek insandır, içeriksiz insandır tabi buna literatürde aslında onlara da demiyorlar yani demiyor insan dünyada iki şey için var ve insana haz ve lezzet verecek olan da bu iki şeydir Birim kendini gerçekleştirmek. Yani herkesin bir cevheri var Bu cevherini işlemek ve onunla e, ürünler vermektir. Tabi bu yapılamadığı için ne yapılıyor? Maddi kazançlarla kendilerini ispat etme yoluna gidiliyor. Yani alıyorsun var olanı alıyorsun yani Sen hiçbir şey katmıyorsun bu dünya albuki insan bu dünyaya bir şey katandır. Onun arkasından da geliyor meta motive için dediğimiz insanlık için, başkası için bir şey yapmak. Eğer kendini gerçekleştirmemişse ve insanlık için bir şey yapmamışsa ona insanlık, insan olarak bakmayacaktır. Hayattayken de, öldükten sonra da hiç adını bile ağzına almayacaktır dünyadayken de ona değer vermeyecektir. Ondan sonra biz de şikayet edeceğiz. Ya bize kimse değer vermiyor. Burada filantropi devreye giriyor. İnsan sevgisi diye bir şey var. İnsanı sevmek. insanlığı sevmek. O nedenle tavsiyemiz bizim ölüm döşeğinde dahi olsan oku ve düşün. Çünkü her bir satır okuma ve düşünme insanın insanilik değerini kalitesini artırır. Sebir tarafa inanıyorsan oraya kaliten daha da artmış olarak gidersin. İnanmıyorsan bu dünyadan daha kaliteli olarak ayrılmış olursun. Öyle iki evetim ritüel e, hareket yapmakla kaliten artmıyor zaten. E, hangi kalitede gidiyorsan buradan insanlık kaliteli, orada da tabakan orası olacaktır. Bu tükenmişlik sendromu e, çok oluyor. Bunun içinde tavsiyemiz herkese ama her kesimden insana. burada eğitime de gerek yok, yazma da biliyorsa yeterlidir. Ev kadınları, işçiler, amirler, memurlar, ses sanatkarları, dizi oyuncuları işte televizyoncular, hı hı. akademisyenler, efendim esnaf, esnaflar. Yani her biri her gün gördüklerini, duyduklarını iş yerlerinde oturup yazsalar, ne yapıyor kesine? Başkasının malını satıyor yani. Bu ne? Bunlar ne olacak? Para kazanacaksın, gideceksin işte, daire alacaksın. falan. ne olacak yani? Ama eğer her kesimdeki insan bu ülkede her gün duyduğunu, gördüğünü yazarsa, bu ülkenin sosyolojik yapısının ortaya çıkmasına katkıları olur. O kitaplarını o yazılarında kitap yaparlar. Çoğu besteller olur ben size söyleyeyim yani. Hı -hı. Olur. Ve dünya da ismini bırakır. Yani bir gün e, insanlık bundan yararlanır. Yararlanınca da insanlık vefa borcunu ödüyor. Aslında insan vefalı olması gerekiyor. Ama insanlar bazen olmuyorlar. Fakat insanlık kesinlikle vefalıdır. Kendisine katkıda bulunanlar, işte bir sürü filozofların isimlerini okuyoruz yani. Hı hı. Çağlar boyunca her gelen nesle onları öğretiyorlar ve bir gün gelecek onları klonlayarak tekrar diriltecekler. Öbür tarafa inananlar hem orada dirilecek hem de burada dirilecek. Oraya inanmayan sadece burada dirilecektir. Belki de orada da inanmasa da gene dirilecektir ama burada insanlık bu işin esprisiydi. İnsanlık kendisine katkıda bulunanları mutlaka tekrardan klonlayarak e, bu dünyada diriltecektir. Evet hocam şöyle ben kitabınızı da göstereyim artık son bölümümüz bu sezonki. Kitabınızı göstereyim ee, ve söylemek istediğiniz bir şeyler varsa hocam son olarak beklemek yani, istediğiniz. Bu son programımızdı. ben e, çok memnun oldum e, halkımızın e, bu alıcılığından dolayı bir daha kim elekim kalabilmiyoruz belki ileride tekrar. Sağ olsun kanal bize her zaman kanalın ekranın açık olduğunu söylediler. Teşekkür hocam. ediyorum. Sağ olun ama kim elekim kala ne olur bilemeyiz. E, bu kadarını bile ben e, kendim için büyük bir fırsat gördüm. E, tabii daha çok okumam, daha çok düşünmem ve yazmam lazım Bu toplumumuza ne kadar e, katkıda bulunsak azdır. Hı hı. Artık Allah kerim ya bir daha görüşürüz, ya. görüşmeyiz. Hocam yine ben kurumum adına, seyircilerimiz adına kendi adıma çok teşekkür ederim size. Ee, siz değerli izleyenlerimize de çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız. Çok güzel dönüşler yaptınız. Çok güzel mesajlar attınız. Bu sezonluk noktalıyoruz artık. Tekrar görüşmek üzere. Çağdaş düşünmeden hoşçakalın diyelim.